أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرتان فإن جودك بحر ليس ينحصر وَاقْضُ دُيُونًا لَهَلَاقُ طَائِقَةٌ وَفَرِّجِ الْكَرْبَ عَنَّا أَنْتَ مُقْتَدِيرُ وَكُلَّ طَيْفًا بِنَا بِكُلِّ نَازِلَةٍ لُطْفًا جَمِيلًا بِهِ الْأَهْوَالُ تَنْحَزِرُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salatu vesselamu ala seyyidil murseline muhammedin ve ala aliyah sahbihi Ecma'in Bildiğiniz üzere bugün hadis şeriften tergibu terrip hadis -i şerifinin dersidir Velakin Miraç dersini bitiremedik Miraç gecesi başladık Ondan sonra iki perşembede e, Devam ettik fakat hala birinci kat semaya geldik Bir de bu biraz farklı bir ders oldu yani diğer miraç derslerinden biraz farklı oldu. Onun için bu sohbetin, e, bu sohbetleri işte bitirelim. Bugün, çarşamba günde bundan devam edelim. Perşembe'de hatme yapalım. Yani miraç dersini hatmedelim. Hal böyle olunca daha güzel olacak. İnşallah yani bir eser olarak bırakmış oluruz. Tabi salıdan başlarlar. 2 perşembe işte böyle 6 ders gibi e, toplanır. Zannedersem ortalama 6-7 saati bulur. Ama bir miracın tümü e, ders olarak işlenmiş olur. Onun için kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Galen Nebiyyü sallallahu te ale aleyhi ve sellem Miraca bilmiştim Mirac merdiven demekti. Merdivenin basamakları vardı. Bu basamakların her birinde gördüğü melekleri anlatmıştı. Geçen dersi böyle bitirdik. Her bir e, basamakta e, işte yüz bin melek, elli bin melek, işte onlar kanatları yakuttan zebercetten böyle tarifler yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. ezel dereceten bade derece. Sonra ben e, çıkmaya devam ettim. Derece derece yani e, merdivenin basamaklarını takip ettim. Wa rasulun yati ba'de rasul işte bir Rasul geliyor, bir peygamberle ziyaret oluyor. Onu görüyorum. Sonra öbürü geliyor ardı ardına. Ve kulu diyor. Ya Cibril acil. Ey Cibril çabuk götür Mevlasına kavuştur. Mevla Teala ile mülakatını acil temin eyle diyorlar. Hatta kuntu fiyala aracı. Artık basamak ya miğraç merdiven demek. Onun basamakları var. Birinci gaz kadarını konuşuyoruz. Bu noktada son basamağa geldim. Ala yani en üst demektir. Fecme'tul meleke melekleri işittim. Yuhallilun la ilahe illallah diyorlar ve subbihun subhanallah ve yukaddishun Allah. Allahu Teala'yı takdis ediyorlar, tenzih ediyorlar, tesbih ediyorlar. Evet vecra Cibril babemle bab-ı sema. Cebrail gök kapılarından bir kapıyı çaldı. Tabii bu göklerin genel kapısı değil. وَالْبَابُ الْخَاسْ بِمُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve özel bir kapı bu. Bu kapıyı açtırmak için çaldı. Her sema katında Efendimiz'e özel kapı açılıyor. Yoksa gök kapıları zaten dolu. Yani herkesin girdiği kapılardan geçirmediler sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail isimli melek bir atın üzerinde geldi. At nurdan. İnşallah teala'nın çok mahlukatı var, çok yarattığı şeyler var. Kan'dan, kan'dan, kemikten, etten, deriden yaratıyor da, nurdan yaratamaz mı? Kan'dan, etten, kemikten canlı olması daha zor. Kendileri aslında her tarafı cansız. Ruh kirse hepimiz odun gibi, kütük gibi kalıyoruz. E, canlandıran Allah Teala'dan. Üzerinden nurdan bir rida var, yani farklı bir kaftan atmışlar üzerine atın. Bidihar ve min Rabbi alemin elinde bir mızrak alemlerin Rabbi tarafından ona özel verilmiş. Amalul ibad bin nar Kulların gündüz yaptıkları ameller bütün hepimiz şimdi bugün bir şeyler yapıyoruz. Hepsi onun sağ elinde. Yani defteri dosyası. Ve amelun değil biyediyusra. Gece yaptıkları sol elinde. Onların gece yaptıkları o meleğin sol elinde. Yani namaz mı kılmış, oruç mu tutmuş, içki mi içmiş, etmiş. Hepsi tespitli. Ve ma'ahel ve mukibunel Yanında 1000 tane melek cemaati var. Yani bin cemaat. Mevkip demek yani böyle ne diyorsunuz şimdi işte orduda ya geçit yapıyorlar ya geçit yaparlarken efendim hepsi ayrı ayrı bir heyet halinde Bin tane böyle farklı heyet melek heyetleri var. O İsmail isimli melek birinci kaç zamanın amiridir. Dedi yanında kim var? Hazreti Cibril'dir Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi kat bu ona davetiye gönderildi mi? Yani şeyi biliyor ta, peygamber olduğun efendimize çoktan haberi var Gökeli'nin de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olalı on sene geçmiş. Ancak şeyi bilmiyorlar. Yani o gün davetli olduğunu bir de Allah tarafından şimdi biz bile Videoyuna gidiyorsun. kartım var mı? Davetiyen var mı? Herkes protokolle bile sorabilirler. E şimdi burada da o melek soruyor. Yani göklere gelmesi için izinli midir? Kalenahım dedi Cibril Aleyhisselam. Tabii ki. Hemen kapıyı açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci kat semaya yükseldim diyor. Birinci kat semada Mevcime Kufidi böyle Havada hapsedilmiş ne diyorsunuz dalga yani atmosferdeki işte e, demek dalga gibi e, rüzgar gibi dalga gibi bir hali var ama havada durdurulmuş. Yani dondurulmuş dondurulmuş hava kütlesi gibi bir şey. Fakat o zaman Mevla Teala Bülükûnü <gülüyor> zümruddeten zümruddeten gadra'e yeşil gümüş ol. Allah'ımız biliyorsun kün fe kün meselesi Kur'an'da zikrediyor ol der Hemen yem gümüş Bütün birinci kaç sema yeşil gümüş ol Mevla ne kadar zengin ne kadar kudret sahibi Sen bir, bir, şu kadar gram gümüş alın Kaç para canı çıkıyor alamıyorsun Bütün gök ne demek ya Dünyanın kaç katı Bir anda zümrüt ol Baktım diyor birinci kaç semadaki e Melekler Sübhane dil mülkü vel melekut Mülk ve melekut sahibi. Mülk işte maddi alemdeki işte gökler, yerler ve içindekiler. Ve arasındakiler. Melekut manevi alemdir. Ee, manevi alem işte göklerin, yerlerin bir de hakiki tarafı var. Yani bir görünen boyutu var bir de arka planı var. Çinler alem var, melekler alem var, ruhani alemler var, 18 bin alem var. Bunların hepsinin sahibi Allah'a tesbih ederiz diyorlar. Bu menkale alev misli sevabıyım. Bu tesbihi okuyana onların hepsinin ne kadar sevabı varsa o kadar yazılıyor bir kere okusa. Şimdi ben bunu topluyorum inşallah nasip olursa bugün yani çalışıyoruz yani yarın çalışacağız ramazan Şerife hazırlayacağım dergiye. Çünkü neden Ramazan tam tesbihi bir tesbih bine çıkıyor ya Ramazan'da katlama var. Onun için bu meleklerin bütün tesbihlerini toplayalım bir tesbih yapalım. Şimdi tek tek ayrı ayrı yazarsak birizik atsam ağızık atsam şimdi tamam insan çok uzun gidince kafası karışır. Tesbihleri bir okuma yapalım inşallah. Nisa Buri diyor ki rahimallahu anh, suçudun ilahe mülkü. Kıyam. Kıyamet gününe kadar o melekler secdededirler. Yani yaratılmışlar, secde yapıyorlar birinci katta Allah'ımıza. Meleklerin uykusu gelmez, aç kalmaz, açık kalmaz. Erkekliği yok, dişiliği yok. Ne güzel huzur üzere. Yani ibadetten de lezzet alıyor. Bizim nefes almamız nasıl bizi yormuyor? Onlar da secdede tespitten öyle doğal olmuş artık yani. Zevk alıyorlar. E zaten yapmasalar ölürler. Nasıl ki biz nefes almasak ölürüz. Onun için onlar kıyamete kadar secdededirler. Böyle. Yani bizim tabii ömrümüz kısa. Amelimiz noksan. Zaten dünya kadar erkekliğimiz, dişiliğimiz ergenliğimiz, evlenmemiz, çoluğumuz, çocuğumuz, para kazanmamız, harcamamız, yememiz, içmemiz, hastalığımız, bilmem bizi sakata çıkartmış durumda. Yani günde bir saat, iki saat amel, bir zikir yapacak adam kalmadı yani. Yani devamlı dünya işleri ve hele ki şimdi şu internetler cep terörler, bilmem ne, fuzuli insanlar da meşgul oluyor. Eskiden biraz daha boş vakitler oluyordu. Herkes birbirine bir şey atıyor, bir haber, biri bir şey. O buradan bir laf açılıyor, oradan bir mevzu çıkıyor. Yani zikir ihmal ediliyor. Ömrümüz zaten kısa. Yaşayacağız 60-70 sene ortalama. E bunda 5 senelik bile bir ibadet çıkmaz yani. Çalkala çalkala çıkmaz. Günde kaç saat çıkıyor ki? Onun için ahirete fakir gitme e, tehlikemiz var yani. Bundan dolayı iman Rabbani Hazretleri de buyurur ve diğer ulema'nın kitaplarında da yazıyor ki lafzı kısa hani vakit bakımından manası camiyetli. Camiyetli ne demek? Çok şeyi toplayan Zikirlere ağırlık verelim. Hadis-i şerifleri, ve Hamdi adede halkı. Bir Sübhanallah okuyor, Ne kadar olsun ya Rabbi? Yarattıkların sayısınca tesbih olsun. Bu sefer Mevla bütün mahlukat kadar yazıyor oraya. Sübhanallah. Sen abi gibi bir kere dedin. Bunlar sayı hadislerde sabittir. Dualarım kitabında buna birkaç örnek var. Hadis-i şerifiyle kaynağıyla beraber. Dualarımdan bulabilirsiniz. Ama burada bir şey var. Ben amel ediyordum bunla. Sonra ben bunu dua kitabında yazdım zannediyorum. O bedluci arattırıyorum, bulamıyoruz. Bana ver yav dedim, bahtım yok. Allah Allah dedim, demek ben bu hariçten bir yerden ezberlemiştim. Hadi dualarına yazdım zannediyorum. Burada önüme geldi. Şimdi bu da, şimdi Ebu Abdülal Musali radıyallahu anh söylüyor ki, bir hamd edeceksin. Öncekilerden, sonrakilerden, mukarrab meleklerden, Hepsinin yaptığı hamdden daha üstün olacak. İstiyor musun diyor. Bir salavat getireceksin. ya Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yaptığı salavatın hepsinden eftal olacak. Ve bir satır olacak. Nerede var o bolluk? İşte hep lafız. E, İslamiyet'te lafızlar çok önemlidir. Yani lafzın içerdiği mana tabii. Mana ya hukufiyet ve huzur hücre okumak işin ruhudur canıdır. O ayrı bir şey. iklastır Ama lafız da çok önemlidir. Sen şimdi hangi lafızla Allah'a hamd ediyorsun? İşte bunu e, hadis şeriflerden yine tabii e, rivat ediyorlar bize. Bunu da dergiye yazayım diyorum. belki Ramazan'da size nasip olsun. Şu gönlünüzde Kadir gecesi olma ihtimali olan birçok gece gelecek Ramazan'da. Son on geceler gelecek falan. Bu dergi tabii yani Ramazan'ın başından çıkmış oluyor ayın başı olması asebiyle yani ramazan başlamadan çıkmış oluyor o bakımdan siz bunları kavuşturursunuz Allah'ın ve leke elhamdü kema ente ehlüh fe salli ala muhammedin kema ente ehlüh ve f'al bina ma ente ehlüh fe inneke ehlü teqva ehlül ne acayip şey Ya Rabbi sana ne kadar hamd olsun sen ne kadar hamde layıksan layık olduğun kadar olsun Ya Rabbi Muhammed Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar salat olsun Ha Sen ona rahmet etmeye, feyiz vermeye, derecesini artırmaya ne kadar layıksın? Senin layık olduğun kadar da ona salavat olsun. Ya Rabbi bize ne muamele yap? Vaziyetimiz fena. Öleceğiz, kayılacağız Ne halimiz var? Ya Rabbi sen neye layıksan? Kerem'ine, affına sığındık. Çünkü sen cömertsin, sen affedersin, sen tevvapsın, affarsın falan filan. Sen neye layıksan? Bize de onu yap. Çünkü sen Kur'an'da söylüyorsun gayette de ben Kendisinden korunulmaya, sakınılmaya, saygı duyulmaya layıkım. Aynı zamanda da af isteyenleri de affetmeye layıkım. Ve ehlül mağfırayım diyorsun. O zaman bana bize de öyle yap. Bu işi bitiriyor ya. Bir de Kitab-ül Bereke vardır. Çok mübarek bir eserdir. O bende de var. Onda da e, zikrediliyor. Mesela ben salavat okuyacağım diyor. Salavatların en eftali hangisidir yani? Öyle bir salat okuyacağım ki ondan üstünü olmasın. Burada bayağı ulema ihtilaf etmiştir. Gibi şu demiştir, kimi şu demiştir falan. Ama bu çok önemli. Allahumme salli Salatlarının en üstünüyle. Hadi de malumatike bildiklerinin sayısınca vemile semavatike ki göklerinin, yerlerini dolusunca. Bu da e, salavatların en faziletlisi olarak geçiyor. Şimdi hamdlerin en faziletlisini yazarız. Bir de salavatların en faziletlisini yazarız. Bir de gökteki bütün meleklerin tesbihleri onu okuyanın bütün hepsinin sevabının misli var. Bunları da topladık mı size Ramazan'da iyi bir nevale. Ama siz iftarda neler yiyeceğiz? Pastırma, kaşar. Siz onun derdinizsiniz. Veya savurluk hazırlayalım bilmem ne. Halbuki Ramazan'da ne zikirler yapalım ilaveten. E, ameller bin kat katlandığı bir mevsimde. Le Kadir arandığı gecelerde. Bir şey ne artırış yapalım? Ne kazan yapalım? Bir de Ramazan'a sağ mıyız? Buna da sağ mıyız belli değil. Onun İnşallah inşallah Bunları size zikredeceğim Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Bir adam rastladım Birinci kat da işte Allah'ın yarattığı gün gibi Taptaze duruyor Zürriyetin ruhları kendisine arz ediliyor Müminlerin ruhları yeni ölmüş Taze ölü Ruhu geliyor tabi devamlı dünyadan ölü var İstanbul'dan bile günde 300 tabut gidiyormuş Yani 300 tabut dışarı giden içeride gideni bilmiyorum yani Anadolu'ya şuraya buraya otobüs belediye kaldırıyormuş da Bugün öyle anlatıyorlar yani devamlı ruhlar çıkıyor. Çıkan ruh Adem Aleyhisselam babasına arz ediliyor. Arz edilirken o diyor ki ruhun tayibe tertemiz bir ruh, tertemiz bedenden imanla, Kur'an'la çıkmış. cal e, fi e, kitabı fi illiyin. Bunun amel defterini illiyine yükseltin. Illiyin yüce divan. Mukarrab meleklerin hazır olduğu, bekçisi olduğu bir dosya. Şimdi yani zebercetten bir levha bir taraftan arşa tutunmuş. Kulların amelleri onda yazılıyor. İyi amelleri, illiyin. Illiyin zebercettenmiş. Allah, Allah bu zebercette ne biçim bir malzeme ya? Bütün cennette zebercet var ahirette, göklerde. Aranya tüm dünyada zebercet var. Belki tespihler oluyor böyle tespih yapabiliyorlar zebercetten. Sorun kapalı çarşıda ama kazık yemeyin yani bir bilenine sorun. Ondan sonra berekettir madem ki cennette hep ondan var. Ee, İmam Mücahit ve katiliye göre radıyallahu Allah anima 7 yedinci katlama İbn Abbas ve göre cennettedir. Cennette zaten yedinci sema ile muttasıldır. Bir kafirin ruhu geldiği zaman ruhun kabileti pis bir ruh imansız kuransız yaşamış. Çıkmış, gebermiş, bunun ruhunu diye, bunun defterini amel defteri yukarı çıkamaz ki. Ne ameli var ki çıkacak? Sittjin'e götürün. Sittjin diyor yani, bunu Adem babamız söylüyor. Sittjin nedir? İmam Mücahidin beyanına göre, yedi kat yerin altında bir kaya var. Yedi kat yerin altına bir kaya var. Onun defterini ruhunun da ruhu da orada sıkışıyor işte. Onun dosyasını o kaya'nın altına sıkıştırın. Hacı Şerif'te var, Fî bi'ri bir bi arzı Yemen. Yemen topraklarında bir kuyu var. Bu kuyunun adı berahuttur. Bütün kafirlerin, münafıkların ruhları o kuyuda hapsediliyor. Ama yedikatenin dibine kadar inen bir kuyudur. Bu Yemen'dedir. Evet, mekruh sulardan yani içilmesi, kuyusunun suyundan yararlanılması istenmedik. Yedi tane kuyu var. Semut topraklarında Hicrara kuyusu işte Semud kavminin battığı noktada. Yemen'deki Berahut kuyusu. Acayip bir kuyu. Hatta oradan etrafından çok seslerin geldiğinde duyan o Evliyaullah ve Meşayih inleme, bağırma sesleri de duyuluyor. Ta o cehenneme açılan kapı işte. Yemen'deki bir kuyudan gidiyor. Yani o tabi cehenneme öyle kuyu kadar değil. Oradan giriş gidişat oradan ekli. <gülüyor> Yeryüzündeki kuyuların en hayırlısı Zemzem kuyusudur. ve birin filar biru Berahut. Yeryüzünde kuyuların en şerlisi Berahut kuyusudur. Allah Teala cümlemizin ruhlarını o kuyuya düşmekten muhafaza eylesin. Dedim ki, ey Cibril bu kimdir? Bu zat ruhları defterlerini, dosyalarını yukarı gönderiyor, aşağı gönderiyor. Dedi ki Ya Azabu Kadem, bu senin baban Adem'dir. Ona selam verdim. Selamımı aldım. Merhaban bilimni salih, nebi salih. Kıymetli salih evladım, hoş sefa geldin, benim değerli peygamber evladım dedi. Sonra bir baktım, sağında bir kapı var, o tarafa bakınca gülüyor. Solunda bir kapı var, o tarafa bakınca ağlıyor. Çünkü zürriyeti, herkes onun öz çocuğu, kimse üvey çocuğu değil. Hepimiz onun öz çocuğuyuz yani. Ne olursa olsun, o his var tabii, o genetik var. Yani orada üzülüyor tabii ki, sol taraftan cehenneme gidenleri görünce. Ağlıyor, acıyor yani. Çocuklarından, efendim, o da Kader böyle. Çocukları da azgınlık etmiş. Hidayete bula bulaşmamışlar. Yani tabii ki orada Adem babamızı o gösteriliyor. Yalnız kafirlerin ruhları birinci kata geçemiyor. Gök kapıları açılmıyor. Birinci kat şeffaf olduğu için kapılar Adem Aleyhisselam birinci kattan onları görüyor. Onları öne getiriyor. Mümin olursa ruhlar içeri geçiriliyor. Kafir olursa teftiş için öne kadar getiriliyor. Cam gibi şeffaf olduğu için o oradan görüyor. Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendim e, diyor ki bunu yine gönder, bunu sitçiğine gönderin. Onun Adem babamıza e, dua etmek lazım. Yani salavat okumak lazım. E, baba ya, bizzat baba, direkt. Şimdi bir kitapta da gördüm geçen, bakalım onu bulabilir miyim? Ama bulamasam da Delali Hayrat'ta zaten var. Adem Aleyhisselam Hava Anamıza salavat var. Özel salavat var. O salavatı biraz okumakta fayda var. Yani bir baba ya, bir de senin derdine dertleniyor tabii ki. Senin kötülüğünü istemiyor ama o da elinden bir şey gelmiyor. Kafir olsan ne yapsın? Şefaat hakkı yok kafire. Bu bakımdan tabii onu inşallah unutmayacağız babamızı. Salavatlarla anacağız. Hatta onu salavat okuyana müjdeler de var. Yani bazı özel müjdeler de var. işte. Not alıyorum da alamıyorum da gece gündüz kitap başımda 3 saat 5 saat bakıyorum. Yani o noter kitabı alamıyorum. Bu sefer de ben hangi kitapta bu kadar yüzlerce kitap unutuyorum. E unutuyorsam da yine inşallah bir gün önüme geliyor. En azından Delal'deki o salavatı yazarız. Üçüncü merkep yani Miraç yolculuğundaki binekler değişiyor. Birinci binek neydi? Mekke-i Mükerrem'de Mescid-i Aksa'ya kadar Burak idi. İkinci merkep yani vasıta neydi? Miraç Allah'ımızın manevi merdiveni. Manevi derken zahiri elle tutuluyor gözde. Söyledim size de işte, zümrütten altından dereceleri basamakları falan. Birinci kata kadar ondan geldi. Birinci kata geldi. Şimdi Adem Aleyhisselam'la görüşme hasıl oldu. Şimdi birinci kattan yedinci kata kadar üçüncü merkebe yani vasıtaya biniyor. O da nedir? Meleklerin kanatlarıdır. Devamlı meleklerin kanatları üzerinde. Zaten meleklerin kanatları Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Onların kanatları zaten göğü aşacak kadar büyük kanatları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar Taşıdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Çok süratle gittik. Birinci kattan gidiyor. Allah Allah. Ne yolculuk. Kimseye nasip olmamış. Ne yolculuk ya. Bir dünyada bir mahluka ne cine ne insana meleğe nasip olmamış. Nereleri gördü ya. Ya kadra minayatı Rabbil Kübra diyor Kur'an. O gece Rabbinin ayetlerinden ne büyük ayetler gördü yani. Kudretinin eserleri. Çok süratli gidiyor. O süratli ne demek biliyor musun? Melek kanadıyla gidiyor. Melek kanadıyla gidiş ne demek biliyor musun? Yedi kat semanın üstünde arşta olsa bir anda buraya gelebilir. O süratle gidiyor. Yani ışık hızı mışık hızı hikaye. O ışık hızı nenem hızına döner. O noktada. 500 sene havada gittik diyor. Ya bu Allah'ın mülküne bak ya. 500 sene havada meleğin kanadıyla bir de süratli. İkinci kata gelmek için daha. Kim gelmiş ikinci kata ya? Kim çıkmış? Ay güneş diyorum sana birinci katın ne kadar altında. İkinci kata ne gören var, ne ulaşan var, ne bir teknoloji ulaşır. Ne dürbün, ne teleskop. Baktım gidiyor havada bir karış boş yer yok. 500 sene en hızlı vasıta melek kanatten gidiyor bir karış boş yer yok. Her birinde bir melek Allah Teala'yı tesbih ediyor. Bir karış ya karış şu ya. Şu kadar. Boş yer olmaz mı ya? 500 senelik mesafede ne kadar mahluku var Rabbinin ordularını. Ancak o bilir buyuruyor Celle Celal, Kur'an-ı Kerim diyor. Ma'alemu cünûde rabbike illah. Hatta enteyne sonra vardık ile sema'ya yani ikinci kat semaya vardık. Ve ye o min hadid demirden. Tamamı demir. Allah. Birinci kat zümrüt ikinci kat Kara Cibril baba benimle baba. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e mahsus tabii gökte çok kapılar var. Bazı 360 kapısı olan sema tabakası var. Geldi Hazreti Cibril kapılardan efendimize mahsus olan salı lazım tahsis edilmiş özel. Kapıyı çaldı. Harkael isimli melek, Hazır vardı isimli melek. Melek isimleridir. Efendim bu melek e, istikbal etti. Yani karşıladı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Fi elfi mevkib min Bin tane melek heyetiyle beraber. Bin melekle değil. Bin heyet. Her heyette ne kadar var? Yüzmüş bin mi? Yüz bin mi? Bin heyetle karşıladı. Birinci kat sema ehlinin çıkarttığı gürültüden, yani zikir sesinden ikinci katınkilerin sesi daha güçlü. Yıkılıyor ortalık. Dedi. Kimdir bu? Cibril dedi. Yanda kim var dedi Muhammedun Nebi'ye rahmet, rahmet peygamberi Muhammed var Hemen kapıyı açtı Baktım orada melekler gördüm Yüzleri Sığırların yüzleri gibi Yüzleri tamamen sığır Meleklerde böyle hayvanların sureti olanlar da var Efendim Tabii ki mübarek hayvanların eti yenen hayvanların Sığırların yüzleri gibi Ondan sonra nişanlı atlara Binmişler kılıçlarını kuşanmışlar, Ellerinde mızraklar Dedim, ey Cibril bunlar kimlerdir? Harbe hazırlanmışlar. Dedim elâketün Sana karşı birleşen hizipler işte Ebû Cehl Mekke dönemi efendimizin hicretine birkaç sene kalmış bu dönemde Miraç vaktinde. Sana karşı birleşen Yahudi, Hristiyan, müşrik hiziplerine karşı yardım için hazır bekliyorlar. İşte mele Bedir'de indiler. Ne diyordu azikerimele? Efendim bir elfin mele melaketi. Müsevvimin de var. 5000'e alafı min el murdifin de var. Mesela müsevvimin burada geçiyor. Yani yani atlar nişanlı. Atlara şey takıyorlar. Sarı ip, kurdele gibi böyle bir bez takılmış. Bedir'de gelen melekler melekler nişanlıydı. Kimisi sarı sarık sarmış, kimisi işte siyah sarık sarmış. Gerçi sarıydı sarıkları sarıydı. Atlarında da işaretler vardı. O sarıklarının renginde. İşte o melekleri gördüm. Onlar nasıl tesbih ediyorlar? Sübhane dil izzeti vel ceberud. İzzet ve ululuk ve azamet ve heybet sahibi olan zatı tesbih ederiz. Kim bu tesbih yapsa? ikinci kaç semadaki bütün meleklerin tesbihinin, sevabının bir mislini alın. Onun için size yazacağım inşallah. Birleştireceğim. Yani İbn-i Abbas anh ki melekler Ablak atların üzerindeydiler. Siyah beyaz atlar, sarı, sarıkları da sarıydı bak. Hatırlama, doğru hatırlamışım. görüyor musun? Burada şimdi görmemiştim, yeni gördüm. Sarı sarıkları vardı. Hz. Hamza atına bir tüy bağladı. Efendimiz sen aleyhi ve sellem buyurdu ki, Atlarınıza işaret takın. Bedir günü. Çünkü melekler işaretli geldiler. Atlar işaretli geldiler. Hz. Hamza Efendimiz öyle bir tüy bağlamıştı. Hz. Ali Efendimiz beyaz bir yün bağlamıştı. İşte o meleklere uyun yani benzeyin. Sarıklı olun. Sarıksız olmayın sakın. Sarıklı olursanız melekler sarıklı gel Bana yardıma gelen melekler sarıklıydı. Onun için siz de meleklere benzeyin. Şeytanlara benzemeyin. Bir şey diyeceğim şimdi işte yine mevzu çıkmasın. Boş. Başka bir şeyler takıyorlar ya kafalarına. Leğen takıyorlar. lenger takıyorlar bir şeyler. O zaman neye benzersin ise sen de kendin hesap et. ثُمَّ nazar لَا شَابْ بَيْنِ حَسَنَيْنِ عَلَى سَر۪ي رَيْنِ مِيَا Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Yakut'tan iki tane serir, yani döşek, taht, taht, döşek derken yani sizin ev köydeki döşek zannetme. Yakut'tan iki tane taht, iki tane güzel delikanlı gördüm. Baktım ona, ya cibril menhe âlâ. bunlar kim dedim? İbnel Galet Yahya ve İsa, iki teyze oğlu Yahya ve İsa'dır. Yan açtım, selam verdim. İsa rengi pes pembe, hamamdan yeni çıkmış gibi böyle, kan bütün her tarafı pes pembe aleyhissalatü vesselam. O tabi ölmemiş. Göklerde bekliyor. Nüzul edecek ve Hz. Mehdi'yi halas edecek ve deccalı gebertecek olan odur. Bu husus mütevatir hadislerle sabittir. Her kim İsa öldü derse, her kim Mehdi gelmeyecek derse, her kim deccal çıkmayacak derse, eli Sünnet'in bütün inancından ayrılmış olur. 72 sapık fırkadan birine dahil olmuş olur. Hatta 72'de bile yer bulamayıp tamamen kafirler sınıfına da girmiş olur. Çünkü bunlar mütevâtir hadislerle sabittir. Manen mütevâtir demektir. Manen mütevâtir de itikadı mucibtir. İnanmamızı gerektirir. Bu noktada inanmayanlar efendim kafir olma durum konumundan kurtulamazlar. Bu kadar sayı hadisi, mütevâtir hadisi toptan inkar etmek adamı Müslüman olarak bırakmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sonra melekler gördüm. Fevç fevç geldiler. Yüselli Mune hepsi bana selam verdiler. İki rekat onlara namaz kıldırdım. Hep nafile namaz ha. Bak nafilede de cemaat olur mu olmaz mı? On sonra üç kişi mi olur beş kişi mi olur? Ay yetmiş 70 bin, yedi yüz bin. Bütün meleklere kıldırdı işte. nafilede de cemaat caiz oldu. Anlaşılıyor. Sonra beni havada götürdü. Beş yüz sene gittikçe. Gitti. Bütün hadislerde sayı hadislerde geçer ki Ma beni külli sema aynı sene. İki gök arası 500 sene. Bu 500 sene en hızlı vasıtayla kat ediliyor. Bu en hızlı vasıta da dünyada yok. Ya yani şu anda dünyada en hızlı şey anladığınız yani örnek veriyorsunuz ışık hızı diyorsunuz. Ve bu ışık hızı zaten füze mücak uçak ipten çok geri kaldı. En hızlı ışık hızıdır. Işık hızında da biliyorsunuz gökte o kadar bizden yüksek gezi yıldızlar gezegenler var ki diyorlar bilim adamları. Işık hızı en hızlı olduğu halde hala işte kaç bin senedir onlara göre 100 milyon 200 milyon da atıyorlar palavra. Biz diyelim 7 bin seneye yaklaştı dünyanın ömrü. Hadislere göre konuşacak. Hakim-i Tirmizi Nevadir Ulusu'nda hadis var. Dünyanın ömrü 7 bin sene. Dolayısıyla 7 bin sene ne demek? En hızlı vasıtayla 7 bin senedir şu anda dünyaya ışığı da gelmemiş gezegen var diyorlar. Bilim adamları söylüyor bunu şu anda. Tespit etmişler. E peki Allah'ın dünyada yarattığı fani hepsini veyden nücumun kederat. Hepsi dökülecek sökülecek. Böyle bir alemde eğreti yani fani olacak. Bir alemde yarattığı yıldız ve gezegenlerden o kadar yüksek olanlar var ki dünya kurulduğundan bu zamana hala ışık hızıyla geliyor. Bak bunu bilim adamları söylüyor yani. Ben söyleyeyim Astronomi söylüyor bunu. Işık hızıyla geliyor diyor ki hala dünyaya şey. Bütün herkese kabul etmiş bunu bütün gavurlar. Işık hızıyla geliyor. Yedi bin senedir Işığı gelmiyor. E ben sana 500 senelik mesafe dediğim zaman iki kat gök arası sen diyorsun ki hadi be. Ulan ne hadibesi? Zaten şu anda gezegenin ışığı buraya düşmeyen var. Işık hızı oldu halde. Orada dediğimizde iki kat arası 500 sene ama ne hızıyla işte. O ışık hızıyla değil. Bak meledin meleklerin kanadıyla işi çıktı şimdi. E, Meleğin kanadı ışık hızına benzer mi? Göz açıp kapayarak geliyor. Ama orada bile 500 sene yürüyor. Devam ediyor. Allah Allah. Bu kadar geniş mülkü olan Allah'ın mülkünde işte 1000 metre 2000 metre bir villası olan nasıl hava atar ya? Senin kulüben bile yok demektir. Yani Allah'ın bu kadar mülkü geniş. Sen kimsin ya? O da Allah'ın mülkü de seni emanet kılmış. 100 dönüm varsan var. Yani 100 dönüm varsan. Melekler Güler ya yüz dönüme. Allah'ın o alemlerini bilenler sana ne derler? Efkarur fukara dünyanın en fakiri sen misin derler. Onun için bizim bir şeyimiz yok. Biz acizlikten, fakirlikten başarız. Allah'ımız zenginlik, kudret, kuvvet, izzet, heybet hepsi Allah'a mahsusu. Hadde adenevne emine semayi saadet. Üçüncü kat göğe yaklaştık. Fesemü'ne asfaden sesler işittik. Tespih sesleri bunlar. Eşed demine sabahı yıldırımlardan daha kuvvetli. Yıldırımlar, yıldırım var ya böyle çakıyor böyle. Gök bir gürlüyor hepimiz. Kafamızı eğiyoruz böyle. Bir anda bütün insanların ödü kopacak. Biraz şiddeti artsa ödü kopar ölür. Zaten Hazreti Cibril bazı kavimleri Sayha helak etti. Kur'an inkan ettiler sayhaten ve ahideten. Nara atıyor. Bir nara atıyor ve ilham hepsi sönmüş ateş gibi ölüyor. Çok si, kuvvetli sesler var. Bu niye bağırıyorlar? Sübhanallah. La ilahe illallah. Kökler inim inim inliyor ya. Hazreti Cibril kapıyı çaldı. Üçüncü kat sema kurşundan? Birinci zümrüt oldu. ikinci demir oldu. Üçüncü kurşundan. Gümüşten rivati de var. Üçte. Kapıyı bize açtı. Bir melek gördüm. Yanında yetmiş bin melek var. Ayakları yeri delmiş. Ayaklarını görüyorum böyle oradan tabii. Şeffaf ya gösteriliyor. Ayakları toprağa delmiş. O kadar uzun. Bo başları nerede? Üçüncü kat semada. Kaç binselik mesafe kaç bin? Ne diyorlar? Sübhanel hayyul la lâ Hiç ölmeyen diriyi tesbih ederiz. Tesbihleri bu. Kim bunu ben galahkanelu Kim bu tesbihi bir kere okursa üçüncü kat semadaki bütün meleklerin bu tesbihinin sevabının bir mislini alır. Nasıl işte birleştireceğim inşallah sen. Orada bir delikanlı gördüm, Yüzü ay gibiydi. Dedim bu kim? Dediler Yusuf'tur. Yani şu aleyhisselam. Yanaştım selam verdim. Selam aldı. Çok tebrik etti. Yani Dolunay'daki ay diğer yıldızlardan ne kadar parlaksa Yusuf aleyhisselam ve annesi güzelliğin üçte ikisini kapmış diyor. İbni İsa gazeteleri. Nenesi Sare validemizden bu güzelliği tevarüs etmiş diyen de var. Sare validemiz de dünyanın en güzel kaldığı. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı, annemiz. Salavatullahi ala nebina ve aleyhim ecmain. Sonra orada Enbiya Aleyhisselam'a iki rekat kıldırdım. Demek orada da bazı peygamberlerle buluştu. Ee, üçüncü katta. Bu rivati mesela ilk görüyorum. Bu konuyu ilk görüyorum. Sonra havada yine gittik. 500 sene gittik. Dördüncü kat şemaya vardık. Dördüncü kat altından. Oranın ehlinin tesbihü Sübhanel Melik'il Kuddüs Rabbil Melaketi ve Ruh Meleklerin ve Cibril'in Rabbi o mukaddes padişaha tesbih ederiz. Bu tesbihi kim okursa ben kâleken müslü sevabiyim. O meleklerin bütün sevabının bir misli ona yazılın. Orada bir melek gördüm. Aman ya Rabbi Allah'ın ne melekleri var. Tatlı sular sağ parmağının baş parmağının oyuğunda. Şurada. Bütün dünyadaki 18 bin an. Tatlı sular şurasında. Genişliğe bak. Büyüklüğe bak. Tuzlu sular yani göller burada. Tuzlu sular sol ipamın baş parmağının nukresinde yani uyuğunda. Şurada ne kadar uyuk var? Şimdi? Ne kadar büyük alemler var. Allah Allah. Şan Hazretleri diyor ya bütün dünya önüme sofra gibi getirilip parmağımın ucunda istediğim yere bakarım. İşte meleklere de onu veren Şan Akşimen'de de verir. Niye veremezsin? Peygamberlerin mucize haktır. Evliyanın kerameti taktır Ki evliya meleklerden eftaldir. Genel manada. Orada bir melek gördüm kuş suretinde. Bir ırmağın kenarında duruyor. Dedim ey cimri bu kimdir? Dedi bu. Bu ırmağın kenarında görevli bir melektir. Bir kul derse ki La ilahe illallah Açıyor neşara cenahe. Bir açıyor kanatlarını. Biri doğuyu geçiyor biri batıyı geçiyor. Elhamdülillah deyince tak O melek kuş halinde ırmağa giriyor. Sübhanallah deyince içine dalıyor başında sokuyor. Allah'a ekber deyince ırmaktan çıkıyor dediği anda ırmaktan ıslak çıktı ya <gülüyor> Allah Allah bir şöyle yapıyor bir sirkiniyor sular dökülüyor her tüyünün üzerinde 70 bin damla çok büyük tabi 70 bin damla nedir büyük kanadı 70 bin damla düşüyor Allah Teala o her damladan bir melek yaratıyor bu zikri yapanlığın günahlarının affı için kıyamet gününe kadar istiğfar ediyor Yine geldik nereye? Topla bakalım hesabı. Fezleke'ye gel. Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber ve la havle ve la uvvete illa billahil alil atı. Ha bunu dediğimde neler oluyormuş görüyor musun? Ah şuurlu desek, ah huzurlu okusak, ah Allah'a yönelsek, manayı düşünsek. Ne diyeyim ben ya? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdum. Orada bir adam gördüm. Bak bu rivatleri farklı diye okuyorum zaten. Öbür senelerce okuduklarımdan başka bir şeyler söylüyorum bugün. Bu derste. Onun için özen gösteriyorum ki bir şeyler, yeni şeyler bugün konuşmak lazım. Bu kadar ilimler var. Hiç duymadan öleceğiz ya. Sonra bir ırmak gördüm. Bir adam gördüm. Sırtını insanların defterleri, amel dosyalarının yazılı olduğu divanlara yaslamış. Dedim Ecibri bu kimdir? Dedi İdris'tir. İdris Debi'dir. Yan açtım selam verdim. Tabi dördüncü kat semada ıı, oldu. Çünkü. Dedim erhamen bilahı salih ünnevi salih. Kıymetli, değerli, mübarek kardeşime ve peygambere hoş geldin, safa geldin diyorum. Selam verince. Biliyorsun İdris Aleyhisselam kısasını anlatmışım evvelce. Dördüncü kat semaya yükseltildi. Ve rafane al mekanen aliyya diyor Kur'an çok dürüst bir peygamberdi yüce mekana kaldırdık dedi dördüncü kat semadır ayette yücem yüksek diyor hadis-i dördüncü kat olduğunu beyan ediyor orada bir nurdan kubbe gördüm kubbe işte biliyorsunuz camilerin kubbesi yuvarlak ama her tarafı nur kubbenin üzerinde yazılmış la ilahe illallah Muhammedur resulullah bütün göklerde cennette her yerde efendimizin ismi var Hazi Kubbe İdris'in Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu İdris Nebi'nin kubbesidir yani makamıdır. Orada bulunuyor. Baktım diyor orada yaşlıca bir e, orta yaşlı biraz da ortadan ileri bir zat var. Dedim ki cibre, bu kimdir? Dedi İdris'tir. Musafaha Gittim İdris Aleyhisselam'la musafaha ettim. Dedim ki ey kardeşim Allah seni yüksek mekana kaldırdı. Cennete daha, e, cennete insanlar girmeden cennete girdin, nimetlerini gördün. Dedi ki, ben ya Habiballah ben cennetin kendisine girmedim. Nimetlerini de görmedim. Ben cennetin dışındaki bir bostana girdim. E, yani tabi cennet hükmündedir. Cennet hükmündedir ama hani herkes dirilip mahşerden evvel direkt cennete, asıl cennete girmek yok. Hükmü bozulmasın diye Mevla ona özel bir muamele yapmış. Ama cennetle aynı şeyde. Efendim, e, e, ne diyeyim sana nimetler aynı yani. E, kapısında yazılı gördüm. Hadelbab Bu cennetin kapısı var ya. La yedkhulu hadun Muhammedin ve ümmet. Muhammed ve ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem önce bu kapıdan kimse giremez gördüm. Cennetin kapısında böyle yazıyor sana müjdeler olsun. Ey Allah'ın sevgilisi dedi. Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor Miraç Gecesi vahy edilenler arasında fevha ile abdi mavha vahy ettiklerini vahy etti diyor. Açıklamıyor artık. Vahy neler varsa. E bize yani bunu müpen bırakarak işin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Çünkü bir iş kapalı ve sır kalırsa herkese merak konusu olur. E ne vahy etti? İşte hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz vahilerden biri sen girmeden önce cennet peygamberlere haramdır. Senin ümmetin girmeden önce de diğer peygamberlerin ümmetlerine yasaktır. Miraç Gecesi bu vahiy geldi. İşte bu itibarlıdır ki burada da ne buyuruyor ee, İdris Aleyhisselam? Bu öyle bir kapıdır ki Muhammed ve ümmetinden önce kimse bu kapıdan giremeyecek diye cennetin kapısında gördüm. Evet. Şimdi yine dördüncü kaç sevadayız. Orada İmran kızı Meryem'i gördüm. Yani Meryem validemizi gördüm. 70 tane inciden köşkü var. Kasır, kasır. Musa'nın annesini gördüm. Yakuttan bezenmiş 70 tane köşkü var. kasma. Dünya köşklerin, dünyanın hepsini versen oradan bir tuğla alamazsın. Binti Mücahim, Müzahim kızı Asiye'yi gördüm. Asiye validemiz, Firavun'un hanımı. Kırmızı mercandan 70 tane kasır var, köşkü var. Muhammed'in kızı Fatıma'yı gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem Yeşil zümrütten 70 tane kasrı var. Allah Allah. Konakları hazırlanmış. Onlar dünyada çile çekmişler. ibadetle ömürlerini geçirmişler. Ne zahmet helasiye validemiz. Kazıklara çaktı onu firav. Rabbim İbni'li öndeki beytenfil cennet. Ya Rabbi cennette bana bir köşk bina eyledin. Dua attı, ölmeden evvel. Firavun'un iki elinden, iki ayağından kazıklara çaktı. Ve neccinimîn firavun'u amelî ve el kavmîn zâlimîn. Ya zalim kabimden kurtar Nasıl Allah kurtarmış görüyor musunuz? Dördüncü kat semadaki makamında ona yetmiş tane kırmızı mercandan kasır. Yani o kasırları anlamak mümkün değil ya. Onlarda tuvalet yok. Onlarda hastane, onlarda zahmet, onlarda sıcak, onlarda klima hücum yok, onlarda çöplük yok, onlarda çöp yok. Ve her taraf İnci Mercan. Efendim sallallahu aleyhi ve kızı Fatıma adamımız. Neler çekti ya. Hiç dünyada rahat yüzü görmedi. Karnı doymadı. Çoluğuyla çocuğuyla. Bir odada böyle küçücük bir yer. Ne yatağı vardı ne organı vardı ya. Hep ibadet hep ibadet. E tabi ona verirler yetmiş köşk. Yeşil Zümrüt'ten. Sonra oradan yürüdük. Beşinci kaç semaya geldik. Yani o tabi en hızlı vasıtayla meleklerin kanadıyla 500 sene gidiliyor ha. Beşinci kat sema Yakut'tan. O yine çok gürültülü bir sesle dünyalar yıkılıyor. Bize buraya çok uzak ya gelmiyor. Tesbih ediyorlar. Men cema nar. Karla ateşin arasını cem eden Allah'a tesbih ederiz. Meleklerin yarısı kardan yarısı ateşten. Ne o onu eritiyor ne o onu söndürüyor. Bu tesbih okuyorlar. Men Kim bu tesbih okursa onların sevabının bir misli ona yazılacak. Ondan sonra kavmine vaz eden yine orta yaştan ileri bir zat gördüm. Ey Cibril bu kimdir dedim. Beşinci katta Harun Nebi'dir dediler. Selam verdim. Merhaba etti. Bana hayır dua etti. Allah Allah. O başka rivayette söylüyor ya. Sakalı göbeğine kadar değiyordu. Uzunluğundan. Kavminden bir cemaata da vaz nasihat ediyordu. Alemde toplam manevi alemde. Orada vaaz devam ediyor. Harun Aleyhisselam. Diğer rivayetlerde gördüm. Sonra altıncı kaç sevaha çıktık. O e, kıymetli bir mücevherden, cevherden. Oranın ehli de tesbihle gökleri inimin inimin ediyor. Sübhanel Melik'il Kuddüs, Rabbil Melek ve Rabbikül Şey ve Halikül Şey. O mukaddes padişahı tesbih ederiz. Bütün alemlerin, yaratıkların her şeyin Rabbidir ve yaratıcısıdır. Bunu diyene de onların bütün sevabı yazılıyor. Baktım ki altıncı kaç semada melek dolmuş. O kadar mahlukat var ki bir cins melek. O meleğin efendim ayakları ile başlarının arasında o kadar yüzler var, o kadar kanatlar var. Şimdi sen meleğin kanat, bir meleğin bazı kanatları işte yeziyi düfirl kalkma aşağı diyor. İstediğim kadar artırırım. Kimisi dört beş, kırk, elli, yüz, bin. Böyle kanatlar, bir de yüzleri çok. Meleklerin çok yüzleri vardı, bir tane yüzü yoktur. Bazı melekler var bilmem kaç, binlerce yüzü var ayrı ayrı. Allah Allah. O yüzüyle binlerce dili var. Bir dille şu tesbih yapıyor, bir dille öbür tesbih yapıyor. Allah Allah. Böyle melekler görülüyor, ayakları ile başları arasında çok yüzler var ve kanatlar var. Ne alemler var, ne mahluklar var. Allah'ın korkusundan ağlıyorlar. Yüksek sesle ağlıyorlar. Dedim ey Cibril bunlar kimlerdir? Dedi ki bunlar kerubiyyundur. İşte kerubiyyun. Meleklerin Mevla'ya en yakın melekler. Bunları öbür melekler de görmezler. Nasıl ki bazı evliye Allah uzdete çekilip cumadan cumaya mecbur çıkar. Diğer millet onu cumada görür. Bu melekleri de ancak öbür melekler Kadir gecesinde görüyorlar. Çünkü onlar onlara karışmak durumunda kalıyor. Dünyaya indikleri için. Tenezzelül melâketü vruh fiyâ bazı rivatları göre ruh kerubiyu melekleridir. Melekler gökten yere boşalıyor ya Kadir gecesi. Ondan dolayı bu melekleri ancak o gece görebiliyorlar. Bunlar çok özel meleklerdir. Evet. İmam Necvi buyurdu ki diyor: Allahü Teala Mikaillü Aşşlamü alayhisselam, İstaghfirü Aşşlamdan 500 sene sonra yarattı. Onun başından ayağına kadar yüzdür ve kanattır. Ama hepsi safrandandır, zaferandır yüzleri ve kanatları. Her tüyde bin tane göz vardır. Yani her yüzde. Her yüzde bin tane göz vardır. Hepsi Ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem günahkarlarına acıdıkları için af olmaları için ağlamaktadırlar. Her birinin gözünden anlıyor musun? Her tüyde bin göz var. Her tüyde. O bin gözün her bir gözünden 70 tane damla çıkar allah Teala her damladan bir melek yaratır işte onlar kerubiyyundur yani bu nereden geliyor bunun şeyi efendim Mikail aleyhisselamdan geliyor bunun aslı yani Mikail aleyhisselam esastır Mikail aleyhisselamın efendim başından ayağına yüzler ve kanatlar var onda tüyler var o tüylerde her birinde bin göz var Hepsi ümmeti Muhammed'in günahkârlarına rahmetten ağlıyorlar. İşte o gözlerin her birinden 70 damla damlıyor. Her damladan hesabı görün artık milyonlar milyarlar trilyonlara gidiyor. allah Teala bir melek yaratıyor. İşte o melekleri özel yaratıyor. Onlar sırf Allah'a kerubiyyün şöyledir. Hayran vaziyette şaşkın vaziyette Allah'ın azametini kudretini yüceliğini edip şaşıp kalmış dediler. Kendilerinde değildirler. Bak ne diyorsun Allah'a selam. Fevel ta'lemin bisselam yanlarına vardım. Selamun aleyküm dedim. Başlarıyla böyle işaret ettiler. Selama cevabı ima ile yaptılar. ve Ne konuşuyorlar? Ne de bana bakıyorlar. Hiç oradama da bakmadım. Dedim Cibril dedi el Arabi ve, ve Rahmet peygamberi Allahu Teala'nın Araplardan gönderdiği ve bütün peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi size. E felaten bir bakere bakmayacak mısınız? O zaman döndüler. Fe akbaila bittahiyeti vel ikram. Efendimizin adını duyunca selam verdiler. Hürmet ettiler. Tazım ettiler. Ama kimseyi görmüyorlar. Mevla'nın zikriyle o kadar meşguller ki. Kim gelmiş? Kim gitmiş? Hiç. Kendilerinde değiller. Allah'ın ilahi nurunda erimiş. Kerubiyyun çok büyük bir taifet. Sonra bir adamla karşılaştım. Kaçıcı kattayız? Altıncı kat cemaattayız. Rengi esmer. Efendim saçları kesif. İki gömleği olsa iki gömlekten saçının tüy, kıllarının mübarek sertliğinden dışarı çıkıyor. Öyle bir zat. Dedi ki İsrailoğulları zannediyor ki Allah'ın en değerli e peygamberi benim. Halbuki bu gelen zat Allah katında benden daha değerlidir. dedim Meçbir bu kimden bahsediyor? Kimdir? Dedi ki bu İmran oğlu Musa'dır. Gittim selam verdim. Selam mı aldı? Dedi Merhametüllahü Salihinde bir Salih. Salih olan Allah'ın sevgilisi peygamber kardeşime merhaba dedi. Sonra onun yandan geçince ağlama başladı. Dedim, dedi Meçbir bunu ağlatan nedir? E dedi ki çünkü benden sonra gönderilen bir genç delikanlının ümmetinden cennete girenlerin sayısı benim ümmetimden girenlerden çok fazla olacak onun için. Yani burada hatta bir Allah diyor ki Musa selamın bu ağlaması kıskançlık değil, haset değil ama niye Muhammed'in ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem sayıca nüfusu kalabalık oldu yani nasipleri fazla oldu da benim ümmetimin nasibi kıt oldu diye tabii bir hasret, bir pişmanlık çekiyor. Hani kendi ümmetinin yanlışlıklarına devam ettirmediler, Tevrat'ı tarif ettiler. Çok kayıp oldu yani ümmetinde. Bundan dolayı üzülmeye hakkı var, ağlamaya hakkı var. O da ümmetinin babası hükmünde yani. Zürriye ümmetinden çokları cehennemlik oluyor tabii İsmus Aleyhisselam'ın. Buna üzülüyor. E bir de Efendimiz'e de, hulam dedi. Hulamun zemin badi, bu delikanlı gibi yani bunun da demesi diyor, yani ömrü az. Yani eski ümmetler yüzlerce sene, binlerce sene Allah'ın taatinde vakit geçirmişler. Bu yani daha henüz ömrü kısa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde 50-51 yaşlarında. Bu geçmiş ümmetlere göre hiçbir şey değil. Çocukluk dönemi 50 sene. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden büyü verilmiş. Buna da, bundan dolayı da o manaya işaret eden bu delikanlı daha yani. Delikanlı denmez de yani tabirde genç diye. Sonra sallallahu aleyhi buyurdu, yedinci kat semaya yükseldik. Yedinci kat semanın ham maddesi mamulü nurdan. Nur. Allah her taraf nur ilahi. Baktım oradaki melekler kür sesle tesbih ediyorlar. Gökler yerleri nimin nimin diyor. Sübhane Halik'in nur. Nurları yaratan Allah'a tesbih eder. Her kim bu zikri okursa yedinci kattaki meleklerin hepsinin sevabı ona yazılır. Orada bazı Allah'ın yarattıklarını gördüm. Size onları anlatmama müsaade edilmedi. Onun için Miraç'tan üç ilimle döndü. Bir alim nübüvvet ilmidir ki bu ilme âlâ diyor İsmet Garibullah Hazretleri adı Şerif'ten alarak. Onu kimseye söyleme. Ebubekir Sıddık'a bile anlatsan havsalesi almaz. Sonra şeriat ilimleri var. Onu herkese söyle. Kimseden gizleyemezsin, mesul olsun. Bellik mağmuziyleyle ki bu Rabbik odur. Bir de tarikat ilmidir. Tarikatta da ehlini bulursan anlat. İşte Hz. Sıddık'a verdi, Hz. Ali'ye verdi. Bazı sahabeye zikir talim etti, özel virgiler verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerle sabittir. E, topluca zikrettikleri, kapıyı kapattıkları vs. İşte tarikat ilmini de ehlini bulursan anlat, ehlini bulmasan gizle burada. Şimdi demek ki Orada öyle bir yaratıklar gördüm. Le ödenen, Onlara anlatmama izin verilmedi. İşte nübüvvet ilmine taalluk ediyor demek. Aklımız almazsa birden durur kafamız işte. Niye anlatsın? Mevla bizi acıyor yani. Aklımıza acıyor yani. Hani dersin Al, ya Rabbi aklıma mukayyet ol bu neler var ya falan. Eğer Allah Teala benim gözüme güç vermeseydi. Yani dünyadaki gözümle olsaydı. <gülüyor> fe levle ennellâ kavvâbe sarı, ben onlara bakmaya güç getiremezdim. Ne ehibet varsa, ne celal varsa o. Allah'ın mahluklar. Allah diyor orada gözüme celle celal güç verdi. Zaten Mevla'yı da gördü tabii. O özel bir güç verdi. O özel kuvvetle görebildim diyor. Yoksa göz möz dayanmaz. Baksana anlatsan kulak dayanmaz, akıl dayanmaz. Onlara selam verdim. Dediler, Allah ve halife. Sen Allah'ın halifesi olarak Bizim kardeşimiz olarak seni tebrik ederiz. Ne güzel kardeşsin, ne güzel gelişle geldin. Onlarla selamlaştım. Sonra bir yaşlı pirifani gördüm. Sizin arkadaşınıza çok benziyor. Arkadaşın yani kendini kastediyor. Bana çok benziyor. Yani ben onların arkadaşı ya sahabe, sohbet arkadaş, sahibi arkadaş. O yeşil zebercetten, bu zebercet diyorum size yani. Bu çok ham maddesi, çok muteber bir şey. Cennettekileri kapalı çarşıda satmıyorlar tabii de. Yani burada da misali var. Heh. Yeşil zebercetten tahtı var. Tahtın üzerinde kurulmuş. Sırtını Beyt-i Mamur'a yaslamış. Beyt-i Mamur, evvel beyt Mamur, Kur'an'da yemin edilen yedinci kat semadadır. Şimdiki Kabe'nin tam üstündedir. Düşse tam üstüne düşecek. Dedim bu kimdir ey Cibril? Dedi baban İbrahim'dir. Hemen gittim şu Efendimiz İbrahim Aleyhisselam soyundan geliyor. İsmail Aleyhisselam şu onun oğlunun neslinden geliyor. Selam verdim. Dedi merhaba bil ibni salihin nebi salih. Eğer farkındaysanız Efendimizin babalarında ol, iseler kıymetli oğlum diyor selam alıyorlar. Merhaba diyorlar. Ama mesela işte İdris Aleyhisselam gibi veyahut bazılarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların neslinden gelmediği zaman kardeş diyorlar. Merhabalar da fark ettiniz. Kıymetli peygamber evladım, hoşçağa geldim, merhaba. Ekli ümmete kelimin selam. Ümmetine benden selam oku. Bu meşhur bir hadisdir ve akhbiru ve cennetu tayyibatu turbatu Söyle ki onlara cennetin toprağı çok temiz, böcek olmaz, haşarat olmaz, miskten. Suları çok tatlı. Ben de ama cennetin arazisi kupkurum. Üzerinde başını çıkarmış bir yeşil ot bile yok. Ve ne giraseha, onun ağaçları nedir? Şüphhane Allah ve Hamdülillah. Ve la ilahe illallah Allah ekbir. Ve la hulü ve la qudret illa billahil aleyhi Yine geldi tesbih, tevhid, tekbir, hamd, la hulü Onun Onunca Taberhani de ibn Umer olduğunda Cennetin ağaçlarını çok dikin. Çünkü onun suyu tatlıdır, toprağı tertemizdir. Cennetin ağacı nedir ya Resulallah dediler. Bu da ayrı bir evet, Bunu amel edelim inşallah. Maşallah. La hevle ve la uvvete illa billah. Bu da cennette ağaç olur. Ebu Sa'id Hudriyil ad-i Anadolu'nun adet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kul Subhanallah dediği zaman Allah-u Teala rahmeti. Kuluma rahmetimi yazın. E çünkü Allah tenzih, Allah'a tesbih, allah Teala övülmeyi çok sever. allah Teala kadar hamdiz, tesbih seven bir zat yoktur çünkü hamdü senalar ancak on hakkıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben de, benden önceki peygamberler de Sübhanallahü elhamdülillahi la ilahe allahu, allahu ekber la hevle ve la qute illa billahi azim Tesbihinden daha faziletli hiçbir tesbih ne ben yapabildim ne de geçmiş peygamberler yapabildi. Her kim bu tesbihi beş kere okursa Bunu da dergide yazalım hemen. Allah'la <gülüyor> 5 kere okuyana Allah 5 dua hakkı veriyor, 5 kabul garantisi veriyor. 5 duada nedir? Allah'ım mağfuriyye Rabbena afet. Af olma sözü ver. Rahmetli bana rahmet et. Yani merhamet et. Başta. Zarzukni bana rızık ver. Ve beni doğru yola ilet et. Burada biri eksik. Bence. Ve afini. Çünkü diğer kardeşler o. Burada 5 dedi dua dört çıkıyor. Onun biri de bana afiyet ver demektir. Afiyet belasızlık, rızık, belasızlık, günahlarına mağfiret, e, sırat-ı müstakime irşat, bir de Allah'ın merhametine ulaşmak. Üf. Beş kere diyene beş hak diyor. Ama huzur üzere Ramazan'ın ne zikirlerine uygun Ramazan'da da Sübhanallah çok makbul ya. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la havle ve la kuvvete illa billahil çok okuyun. Çünkü o arşın altındaki bir hazinedendir. Her kim onu çok okursa allah Teala ona nazar eder. Kime Allah nazar ederse, tecelli ederse o kişi dünya ve ahiret bütün hayırlarına isabet etmiş olur. Şimdi yine benim e, dua kitabında yazdığım bir hadis-i şerifte ne buyuruyordu allah Teala hadisi kutsuzi de? Habibi mümmetine söyle ki sabah on kere, akşam on kere bir de uyurken on kere La havle ve la kuvvete illa billah desinler ki, uyurken belalarımı defedeyim, Akşam okursa şeytanın hilelerini savuşturayım. Sabah okursa da gazabımı ondan kaldırayım. Yani ona kızmayayım, razı olayım. Ne kadar kolay. On, on, on. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi biz geldik dördüncü merkebe. Yani vasıta değiştiriyoruz. Yani neden? Burak'tan geldik Mesleksa'ya. Miraç merdiveniyle çıktık. birinci kat semaya, meleklerin kanatlarıyla geldik. 7. kat semaya, Dördüncü vasıta üzere size önümüzdeki çarşamba akşamı bu ders devam edecektir. Bir iki derste bunu bitireceğiz. Perşembe hatim yaparız inşallah. Miraç hatmini yaparız. Allah Teala hayırlara muvaffak eylesin. O sallallahu teala aleyhi ve teslimen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 واقض ديونا لأغلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدير وكل طيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحزر